Canlanan Karınca bayezid Bistami, o sultan Evliya, onun güzel halleri yayıldı tüm dünyaya. Öyle büyük bir veli, bir gün hiç fark etmeden, bir karınca öldürdü. Üzüldü bu sebepten. O ölü karıncayı, aldı avuç içine, merhametle üfledi, bekledi sükûnetle. Mevla'dan izin geldi, canlandı o karınca bu lütfundan dolayı şükretti o Allah'a derime girsen Bayezid Bistami dalgınca yürüyordu bir genç gayet edeple veliyi izliyordu aradan zaman geçti anladı şeyh durumu arka yöne dönerek ona şöyle buyurdu Beni takip etmene acaba sebep nedir huzursuz oluyorum ne olur bana bildir. Genç hedefle söyledi. Gayemdir sizle olmak. Çok arzu ediyorum yolunuzda bulunmak. Beni de kabul edip bana himmet buyurun. Kurtuluşa ermeme ne olur sebep olun. Bizim yaptığımızı daima yapmak lazım. Derime girsen bile bir şey olmaz sanırım.'' Bayezid ve Başrahip Bayezid Bistami hacca gitti çok fazla. İttifakla söylenir bilinsin 45 defa. Yine hac sırasında oturdu Arafat'ta. Düşüncelere daldı. Şöyle geldi aklına. Bayezit senin gibi var mıdır yeryüzünde? Şüphesiz 45 defa gittin geldin Kâbe'ye. Binlerce defa dahi hat meyledin Kur'an'ı. Ahiretin mamurdur, mamur ettin dünyanı. Bistami'nin nefsinden bu sözler fısıldandı. Muhalefet kastıyla Bayezid toparlandı. Çok üzüldü nefsinden fısıldanan bu sözle, kalktı hemen ayağa şöyle başladı söze. Kim benim yaptığım 45 defa hacımı bir ekmeğe değişir, böyle bir adam var mı? Kalabalık içinden bir adam dedi şöyle, ''Ben değişebilirim, işte ekmek, vazgeçme.'' Uzatılan ekmeği Bayezid aldı ele, hiç tereddüt etmeden attı onu köpeğe. Haccı bittikten sonra hazırlığa başladı. Yolunu değiştirip Rum diyarına vardı. Meşakkat içerisinde yollar uzadı gitti. Onu misafirliğe bir rahip kabul etti. Gösterilen odada ibadet yapıyordu. Kalbi Allah'tan başka hiçbir şey bilmiyordu. Rahip sabah ve akşam yemeğini getirdi. Bu minval üzere tam aradan bir ay geçti. Bayezid, Ey nefis! Dileyim seni kırmak. O kadar kötüsün ki istemezsin kırılmak. Bu sözü duyan rahip hemen girdi içeri. Misafirine dönüp ona şunu söyledi duydum konuştuğunu acaba ismin nedir misafir cevap verdi bana bayezet denir ne güzel adamsın sen olsaydın mesih kulu hidayete ererdin olurduk biz de mutlu rahibin bu sözleri ona çok ağır geldi hazırlıkları yapıp hemen gitmek istedi hazırlığını gören rahip ona dönerek bizim bu evimizde 40 gün kalmanız gerek 40 gün kaldıktan sonra bizim bayram gelecek. Bir vaizimiz vardır. O gün nutuk verecek. İsterim o vaizi kalarak dinleyiniz. Sonra nere istersen sağlıcakla gidiniz. Bayezid Bistami o rahibi kırmadı. Odasından çıkmadan tam 40 gün orada kaldı. 40. günde rahip dışarıya çıkalım. Bayramımız gelmiştir, bizler de katılalım. Bayezid-i Bistami hemen ayağa kalktı. Nedense bu bayrama muradı katılmaktı. Rahip itiraz etti. Senin kıyafetinle imkânı yok girilmez bin rahibin içine. Senin de bizler gibi giysilerin olmalı. Toplanacak rahipler seni tanımamalı. Bayezid, hikmet vardır diyerek kabul etti. Onlar gibi giyindi, aralarına girdi. Hiç dikkati çekmeden girdi aralarına. Geldi en büyükleri, şöyle denildi ona. Haydi konuş, aydınlat burada olanları. Niçin konuşmuyorsun bir sebebi olmalı. Büyük rahip bağırdı. Mümkün değil konuşmak. Aranızda barınan bir Muhammedi var ancak. Rahipler heyecanla, Göster onu tutalım, sorgu sual etmeden hemen parçalayalım. Rahip şöyle söyledi. Öyleyse söyleyemem. Dokunmazsanız ona size olur güvencem. Oradaki rahipler vaize söz verdiler. Zarar vermemek için yeminler eylediler. Garanti alan rahip kalktı şöyle söyledi. Ayağa kalk, gel bana, misafir Muhammed'i. Bu hitap üzerine Bayezid kalktı yerden. Salonda çıt yoktu. Herkes dondu hayretten. Ne kadar tahsilin var? Acaba ismin nedir? Burada bulunmana asıl sebebin nedir? Bayezid derler bana, Ne öğretmişse Rabbim, Ne isterseniz sorun, Cevaplayabilirim. Öyleyse bize söyle, İkincisi olmayan, bir nedir bilir misin? Oldu mu sana ayan? İkincisi olmayan bir bil Cenabı Hak'tır. Eşi ortağı yoktur. Benzersiz hakikattır. Peki söyle öyleyse üçüncüsü olmayan iki nedir anlat da duysun burada olan. Bayezit şöyle dedi: Üçüncüsü olmayan gece ve gündüz olur. Yoktur bunda hiç yalan. Dördüncüsü olmayan üç nedir bilir misin? Karı koca beyninde talaktır, kabul getir. Beşincisi olmayan dört nedir durma söyle. Daha soru gelecek, çok güvenme kendine. Beşincisi olmayan Tevrat, Zebur ve İncil. Dördüncüsü Kur'andır, herkes duysun sen de bil. Peki söyle öyleyse altıncısı olmayan, Beş nedir? Söylesene. Olur mu sana ayan? Soruların çok kolay. Altıncısı olmayan, beş vakit namaz kılmak. Kılar hep mü'min olan. Peki söyle Bayezid, yedincisi olmayan, altı nedir öyleyse? Duysun burada olan. Yedincisi olmayan, altı çok önemlidir. Gök ve yer yaratıldı. Bunları herkes bilir. Sekizincisi olmayan yedi nedir öyleyse? Yedi kat göktür bilin, inkar edemez kimse. Dokuzuncusu olmayan sekiz nedir dersek biz, acaba bu durumda ne cevap verirsiniz? O kıyamet gününde arşı taşıyan melek, sekiz tanedir bilin, muhaldir başka bilmek. Onuncusu olmayan dokuz nedir öyleyse? Hamilelik müddeti dokuz aydır biline. On birinci olmayan on nedir söyle bana. On birinci olmayan on nedir söyle bana. Doğru cevap vermezsen kimse inanmaz sana. Musa aleyhisselam şu peygambere on yıl çobanlık yaptı. Bu herkesçe biline. On ikinci olmayan on bir nedir öyleyse. Yusuf'un kardeşleri, bilmez mi bunu kimse? On üçüncü olmayan on iki nedir peki? On iki aydır bilin, bilmek çok mu gerekli? Rahip tebessüm etti. Hepsini bildin doğru. Şunlara da cevap ver, anlat ne olduğunu. Havadan yaratılan, havayla helak olan, kimdir bizlere söyle havada saklanılan? İsa aleyhisselam yaratıldı havadan. Zulüm gördü, o oldu havada saklanılan. Âd kavmi yoldan çıktı, bela geldi havadan. Günah işliyorlardı, edepsizce yılmadan. Rahip şöyle söyledi, bu dediklerin doğru. Şunlara da cevap ver, anlat ne olduğunu. Ağaçtan yaratıldı, kim ağaçla korundu? Hangi nebi ağaçla düşmandan helak oldu? Musa'nın asasıdır ağaçtan yaratılan. Nuh aleyhisselam'dır ağaç ile korunan. Peygamber Zekeriya ağaç ile korunan. Şeytanın ihbarıyla cesedi oldu ziyan. Dediklerin doğrudur. Kim ateşten korunan, ateşten yaratılan kimlerdir helak olan? İblis lain olmuştur ateşten yaratılan İbrahim korunmuştur cehildir helak olan Taştan kim yaratıldı kimdir taşla korunan Acaba bilin misin taş ile helak olan Salih nebi devesi yaratılmıştır taştan Asabı kehf korundu Ebrehe helak olan Cennette dört nehir var. Birinin rengi sudan, Biri bal, biri sütten, Biri olmuş şaraptan. Dördünün de kaynağı çıkıyor aynı yerden. Karşılığı var mıdır, uzak mıdır gözlerden? Bizlere uzak değil, Akar insan başından. Göz suyu çok tuzludur, Acı akar kulaktan. Burun suyu değişik, hiç tarif edilemez. Ağız suyu tatlıdır, sanılmasın bilinmez. Cennet ehli su dökmez, abdest bozmaz, yer içer. Dünyada bir benzeri var mıdır? Söyleyiver. Yer içer, abdest bozmaz, su dökmez asla cenin. Rızıkları verilir, karnında annelerin. Çok büyük bir ağaçtır cennette duran tuğba, bunun bir karşılığı var mı acep dünyada? Evet, vardır dünyada, güneşin ışıkları, sabahleyin doğunca tuğba gibi olmalı. Büyük bir ağaç gördüm, vardır on iki dalı. Dallarında bulunur otuz adet yaprağı. Her yaprakta beş çiçek bulunur, iyi dinle. Üçü karanlığadır, iki çiçek güneşe. Bu ağaç ve dalları, sonra da çiçekleri, işte anlattım sana, tenvir eyle bizleri. Ağaç güneştir bilin, dallarıysa oldu ay, sorduğun tüm sorular gelmiştir bize kolay. Dallardaki yapraklar temsil eder günleri, çiçekler ise namaz sevindirir bizleri. Bana bir kimse söyle, hac etmiş, Yapmış tavaf Makamları da gezmiş fakat bir şey var tuhaf Bütün bunları yapan ruhu asla olmadı Hac vacip değil ona benzeri bulunmadı bayezid Bistami rahibe şöyle dedi Son sorunun cevabı Nuh Nebi'nin gemisi Müsaade ediniz ben de size sorayım Bir sorudan fazla yok Meraktan kurtulayım. Cennetin anahtarı nerededir deyiniz. Kapının üstünde yazan deyimi söyleyiniz. Rahip cevap vermedi, derin sessizlik oldu. Bu durumu fark eden rahipler çok bozuldu. Ey bizim büyüğümüz! Acele cevap verin. Malu olsanız bile gerçekleri söyleyin. Eğer cevap verirsem uyar mısınız bana? Hepiniz yemin edin, uymayınız şeytana. Rahipler şöyle dedi, Uyarız ne söylersen, Büyüğümüz sen oldun, Yalan söz çıkmaz senden. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah Diye yazıyor bilin, Gitmiştir benden günah. Rahip iman edince, Diğerleri de etti. bayezid Bistami bu hale çok sevindi. Tavsiyesi Yakınlarından biri Bayezid'e der şöyle, Seyahate çıkarım, bana tavsiye eyle. Bayezid şöyle dedi, Elbette bulunurum. Bu sebepten dolayı aranızda dururum. Yolculuğun anında rastlarsan sen birine, Sokmalısın o şahsı, Ahlakın benliğine. Eğer böyle yaparsan, yolculuk rahat olur. Kimseden incinmezsin, gönlün huzurlu olur. Biri sana iyilik yapmaya başlayınca, sakın vakit kaybetme, şükret hemen Allah'a. O adamın kalbini sana çeviren Allah, böyle düşünmeyenler işlemiştir bir günah. Hakka sığınmalısın sana bir bela gelse, Yapış tüm sebeplere, sonu sabırla bekle. Çünkü gelen beladan, bilmezsin ne hayır var. İdraksizlik bizdedir, bela idraki bozar. Ebu Musa'ya Nasihati Talebesinden biri, adıysa Ebu Musa, Ariflerin sultanı şöyle demiştir ona. Yaşadığın müddetçe yönel daim Allah'a. Yüzünü dönme ondan, eremezsin felaha. Hiçbir zaman unutma, ona kavuşulacak. Zengin, fakir hepimiz huzurunda olacak. İşlediğin günahlar sorulacaktır senden. Sakın ha, gafil olma, uyan artık gafletten. Tercih etme Allah'a fani olan bir şeyi, Belalara sabreden, hak eder yükselmeyi. Allah'ın kazasına rıza gösteren kimse, Kulluğa layık olur. Bu yakışır mü'mine. Mü'min olan bir kişi, Duyar Allah'a güven. O ne verse kafidir. Derse olur sevilen. Şunu asla unutma, Vadedileni yapar. Böyle inanmayanlar, Melun iblise uyar. Rabbin hiç ölmeyecek, Sensin ölecek olan, Tevekkül et diriye, Kurtulur böyle yapan, Yardım ancak Allah'tan, Hiç unutma, istenir, Ölüden yardım uman, Sokaklarda dilenir. Bırak halkın işini, Hakka yönelmeye bak, İşi ona bırakan kurtulmuştur muhakkak. Bırak halkın işini, Hakk'a yönelmeye bak. İşi ona bırakan kurtulmuştur muhakkak. Bayezid ve Hızır bayezid Bistami, müritle sohbetteydi. Bir seveni yaklaşıp, ona şunları dedi. Ben Taberistan'daydım. Siz de benim yanımda, Hızır'la birlikteydin cenaze namazında. Hızır aleyhisselam yanında duruyordu. Tuttun onu elinden, kimseler görmüyordu. Her ikiniz birlikte ayrıldınız oradan, uçtunuz gökyüzüne, yoktur sözümde yalan. Elbette yalan değil, gördüklerin hep doğru. Velinin yaptığına inanan bulunur mu? Sende o nefis varken. Bayezid Bistami'ye bir gün bir adam geldi. Hürmetkar bir tavırla ona şunları dedi: "30 seneden beri gündüz oruç tutarım. Bir gün vermeden ara gece namaz kılarım. İtikadım sağlamdır." denilene uyarım. İlerleme yok bende, işte buna şaşarım. Ariflerin sultanı bedenini dönerek ona şunları dedi: İbretler almak gerek. Eğer bu halinle sen 300 yıl oruç tutsan, hiçbir şeye yaramaz. Namazla sabahlasan. Çünkü engeldir sana nefis denen kirlilik. Bu esaret içinde olamaz asla dirlik. Adam şöyle söyledi: Yok mu çare efendim? Nefis denen engeli aşarım mutlak kendim. Çaresi vardır elbet. Acaba yapar mısın? Nefis denen beladan çok fazla kaçar mısın? İyi kalpli efendim. Çareyi izah edin. Allah'a vasıl olmak niyetim iyi bilin. Çıkar yeni giysini. Olma onun hammalı. Eski bir elbise giy. Yamalı mı yamalı? Boynuna bir torba as, cevizle dolu olsun. Gideceğin mevkide tanıyanın bol olsun. Çocukları yanına çağır, onlara söyle. Bir oyun oynayalım, var mısınız? Hah şöyle. Bir ceviz vereceğim bana tokat vurana. İki ceviz veririm iki tokat atana. Şu nefsi ezmek için söyler misin bunları? Acep attırır mısın peş peşe tokatları? Adam şöyle söyledi. Subhanallah, Bu ne iş? Tokat yiyen insandan olur mu iyi derviş? İmkanı yok yapamam. Asla hiç bunları ben. Başka bir şey emredin. Dileğim budur sizden. Bayezid buyurdu ki, Senin ilacın budur. Anlattım büyüklerin yolunu ki doğrudur bunları yapamayan nefsini kıramayan ulaşamaz Allah'a verir kendine ziyan müminim diyen kişi nefsini çok kırmalı nefsini kıramayan olur onun hammalı zincirli delinin sözleri müridanla birlikte seyahate çıktılar tımarhane önünde bir an konakladılar. Müritlerinden biri, doktora dedi şöyle, Günahtan hasta olan, benim gibi gafile, bulunur mu acaba yanında ilaç falan, eğer bulunmaz ise, nasıl kurtulur insan? Baş bir çok sıkıldı, bir cevap veremedi. İşte o an Bayezid bir teveccüh eyledi. Teveccüh gören kimse Zincirli deliydi. Doktorunun yanında sorana şunu dedi. Derdin ilacı şudur ey Bayezid müridi. Tövbe köküne ekle İstiğfarlı tövbeni. Koyup kalp havanına Bu iki malzemeyi Tevhid tokmağıyla iyice dövülmeli. İnsafın eleğinden Bu karışım geçmeli. Gözyaşıyla yoğurup Güzel hamur etmeli. Aşkullah ateşinde bu mükemmel hamuru pişirip indirince bir yerde sakla onu. Muhabbeti Ahmedi balından et ilave, kanaat kaşığıyla yemeli gündüz gece. Orada bulunanlar deliye hayran kaldı. Fesahat dolu sözler kimse ondan ummazdı. Köpeğin Sözleri bir gün yolda giderken Bayezid-i Bistami, görmüştü karşı yönden bir köpek geldiğini. Necaset bulaşmasın köpekten bana diye, eteğini topladı, başladı beklemeye. Köpek dile gelerek, benden bulaşacak kir, üç defa yıkamakla bilmiş ol temizlenir. Senin nefsindeki kir, temizlenmez hiçbir an. Yedi deryada bile kir çıkmaz asla ondan. Bayezid Bistami bu sözlerden irkildi, pek merhamet ederek onun yanına geldi. Dediklerin çok doğru. Gel arkadaş olalım. Sen bana, ben de sana yardımda bulunalım. Sen benimle arkadaş imkansız olamazsın. Halkın içinde bir yer sen bana bulamazsın. Onlar daima beni gördüğü anda taşlar. Seni gördüklerinde koşar gelir alkışlar. Arifler sultanısın, herkes seni alkışlar. Beni yanında gören hemen tekmeyi basar. Yiyecek bir kemiğim bile yarına yoktur. Bir ambar buğdayım var, belki herkesten çoktur. Bu sözler üzerine ariflerin sultanı ağlamaya başladı ağlattı tüm yaraanı takat getiremedi Ebu Turab Nahşebi adındaki evliya çok mürid yetiştirdi tanıdı onu dünya bir talebesi vardı Allah'tan çok korkardı aşkı ilahiyeden gece gündüz ağlardı bir gün içerisinde çok kere bayılırdı mürşidi Ebu Turab ona fazla acırdı bir gün mürşidi dedi, Bayezid'i görseydin, aşardın menzilleri, huzuruna erseydin. Her ikimiz birlikte huzuruna gidelim, bize teveccüh etsin, birlikte yükselelim. Hemen yola çıktılar bu sözler üzerine. Kısa zaman içinde geldiler Bayezid'e. Ebu Türap yanında Bayezid gördü onu. Birden yere düşerek, teslim etti ruhunu. Ölünce talebesi Ebu Türab şaşırdı. Ya şeyhim! Bu talebe gerçekten bayılırdı. Sizi gördü, can verdi. Peki bu nasıl olur? Bir talibin ölmesi nasıl izah olunur? Bayezid şöyle dedi. Doğruydu onun hali. Bizleri görür görmez değişmiştir ahvali. Makamı yükselince takat getiremedi. İşte bundan dolayı ruhunu teslim etti. Bayezid'in bayılması Bir araya gelerek müritlerden çok kimse, evine yaklaşarak başladı dinlemeye. Mürşitleri Bayezid nasıl ibadet eder, nelere dikkat eder, haktan ne talep eder? Sessizce dinlediler. Çok şeyler öğrendiler. Seher vakti gelince bir sesle irkildiler. Ariflerin sultanı ta içten Allah dedi. Müritlerden çok kişi takat getiremedi. Girdiler içeriye upuzun yatıyordu. Bayılmıştı besbelli, sık nefes alıyordu. Hürmet ve tazim ile su serptiler yüzüne. Kısa zaman içinde gelmiş idi kendine. Bayıldınız efendim, bir şeyiniz mi var? İnanın çok üzüldük. Bir şeyim yoktur dostlar. Sizler merak etmeyin. Oturunuz yanıma. Beni iyi dinleyin. Birden aklıma geldi. Sen de kim oluyorsun? Haddine mi düştü de bana sesleniyorsun? Böyle bir nida gelir diye Allah'tan korktum. Allah diyerek düştüm. Gördünüz, baygın oldum. Bayezid'in ağlaması Bayezid-i Bistami, Devamlı mescitteydi İçeriye girmeden, Bir müddet ağlar idi. Sebebini sordular. Nedendir ağlamanız? Bizi mahzun ediyor, Her an tekrarlamanız. Sebebini söyleyin, Bizler de ağlayalım. Beceremezsek bile, Derdinizle yanalım. Bayezid şöyle dedi. Ağlamama sebep şu, Vücudumla mescidi kirletirim korkusu. Bu yüzden çok korkarım, Tövbe eder ağlarım. Nasıl korkmayayım ki, Herkesten çok günahım. Bir yıl boyunca suya hasret, Bayezid'e sordular. Lütfen bizlere bildir. Nefsinize verdiğin en küçük ceza nedir? Bir gün çok azgınlaştı, nefis denilen bela. Ben de bir yıl boyunca hasret eyledim suya. Yağmur yağdı. Bir gün bazı kimseler Bayezid'e geldiler. Yağmur yağması için dua talep ettiler. bayezid Bistami bir müddet dua etti. Bekleyen cemaate döndü şunları dedi. Çabuk evlere gidin, onarın olukları. Denileni yaptılar, arkadan yağmur yağdı. Peygamberler Nasıldır? Soruldu Bayezid'e, Nasıldır peygamberler? Anlat da anlayalım, onlardan haberler ver. Bayezid şöyle dedi soruyu soranlara, Nebiler anlatılmaz, ulaşılmaz onlara söylenecek tüm sözler bilmuhaldir onlardan bizler çok aciz kalır halini anlamaktan ne kadar methedilse bu az gelir onlara onların derecesi sığamaz akıllara avam nasıl tanırsa Allah'ın velisini o da öylece tanır Hakk'ın peygamberini bir kimse peygamberi imkan yok tanıyamaz Sadece avam değil, veliler de anlamaz. Allah'ın Rızası Bayezid huzurunda sohbetle şereflenen, yüzlerce kimse vardı, hepsiydi sevilen. Yine bir gün sohbette vardı yüzlerce kimse. Sohbetin bereketi yayıldı gönüllere. Bayezid şöyle dedi, Ey buraya toplanan! Allah'ın has kulları, lütfedip bize uyan. Söyleyiniz bakalım, Allah bir kulu sevse, nasıl bir ödül alır, konulur mu cennete? Huzurda bulunanlar şöyle der Bayezid'e, edileni yapar, hemen kor cennetine. Bayezid devam etti, Bir kimse kavuşursa, Allah'ın rızasına zevki olur bambaşka. Öyle bir zevk kaplar ki hiçbir yerde o olmaz. Cennetteki bin köşkte bu zevk asla bulunmaz. Rızkı veren Allah'tır. bayezid Bistami bir sefer esnasında bir vakit namaz kıldı imamın arkasında. Namazdan sonra imam şunları dedi ona. Çalışmanız asla yok. Bu yüzden paranız da. Kimseden de hiçbir şey talep etmiyorsunuz. Nafakayı nereden temin ediyorsunuz? bayezid Bistami bu sözlerden alındı. Hemen mescide girip namazı tekrar kıldı. Şöyle söyledi hemen hiçbir kaygı duymadan, Rızkı veren Allah'tır, bilmeli her Müslüman. caiz değildir asla bundan şüphe edenin, Kılınmaz arkasında böyle düşünenlerin. Bunun tersi olabilirdi. Talebeyle birlikte Bayezid gidiyordu. Onlara karşı yönden bir köpek geliyordu. Talebe kalabalık, yol ise fazla dardı. Cemaat yavaşladı. Bayezid yana kaydı. Köpek hiç çekinmeden geçti aralarından. Bu işe hayret eden var idi bir müridan. Bütün yaratılmışlardan üstündür insanoğlu. Burada bulunanlar elbette bilir bunu. Üstadımız Bayezit Ariflerin Sultanı neden ona yol verdi? Var mıdır anlayanım? Hem burada bulunan müridan büyük insan, hepsi de sohbet ehli. Hem burada bulunan müridan büyük insan, hepsi de sohbet ehli. Hepsi halis Müslüman. Hafızam almıyor hiç. Bu işler nasıl olur? Bayezit gibi veli ona hürmetkar olur. Bayezid Bistami döndü talebesine. Olanlardan dolayı asla sen merak etme. O lisanı haliyle bana şunları dedi. Ariflerin sultanı şanı sana verildi. Bana layık görüldü giydirdiler şu postu. Tersi olabilirdi. Asla unutma bunu. Bu sözleri duyunca köpeğe hürmet ettim. Kenara çekilerek Geçmesini bekledim. Tembelliğin cezası. Issız su kenarında bir gece uyumuştu. Hırkası yorgan idi. O ihtilam olmuştu. Gusletmesi lazımdı. Hiç beklemek olmazdı. Nefsi ise soğuktur diye gevşek davrandı. Bayezid hemen kalktı muhalefet eyledi. Suyun buzunu kırdı. Elbiseyle gusletti. Guslettikten sonra giysiyi çıkarmadı. Buzlar kaplı hırkadan soğuk sular akardı. Arifler Sultanının nefse dediği şudur: "Ey nefsim, tembelliğin cezası işte budur. Mümine saygı." Arifler Sultanının sohbetleri başkaydı. Nerede olursa olsun çok veli yanındaydı Kısa anda sözleri yayılır gönüllere herkes ona koşardı hatta mecusi bile Kimseyi birbirinden asla ayırmaz idi Darda kalsa müridi yardımına koşarıydı. Şöyle derdi kuşkusuz huzura gelenlere Çok saygılı olunuz mümin kardeşinize Bunu yapmak kolaydır ediniz ona hürmet Koruyun haklarını, budur çok güzel haslet. Kin beslemez kimseye Müslüman olan kişi, Saygısızlık yaparak kırmayınız dervişi. Edepsiz olan kişi, zararlı şeyler yapar. Fazilet kapısına ulaşmaz, verir zarar. Din böyle emrediyor. bayezid Bistami, Müslüman olan kişi, Hakkın isminden başka korumalı dilini. Uğraşmamalı asla faydasız boş işlerle. Nefsine hesaba çek. Yapışmalısın ilme. Müslümanlar edebi muhafaza etmeli. Hakka ve hakikate riayet edilmeli. Mü'min olan bir kişi ayrılmaz ibadetten. Güzel ahlaklı olan zevk alır sohbetlerden. Çok yumuşak olunuz, halka merhamet edin, fenadan uzak durun, böyle emrediyor din, dünyalık mal. Nefsi terbiye için çalıştı senelerce, takat getirilemez onun çektiklerine. Bir gece gözü yaşlı, Allah'a çok yalvardı, çektiği riyazeti çileyi yeter sandı. Cenab-ı Zülcelal'den bir nida geldi şöyle. Ey Bayezid! Ruhsat yok. Beni iyice dinle. Bir ibriğe maliksin. Bir tane de aban var. Bunlara malik olan bizimle ne işi var? Bayezid çok üzüldü. Yerinde duramadı. İbrik ile abayı bir fakire yolladı. Allah'a yönelerek tövbe istiğfar etti. Çok ağlayıp yalvardı, gözyaşını tüketti. Cenab-ı Hak acıdı, ona ilham eyledi. Ey Arifler Sultanı, Bayezid dinle beni. Kişi şayet bağlarsa kalbini tüm dünyaya, hiç bana ulaşamaz, boşa çeker angarya. Böyle olan kişiye söylemelisin şöyle, Bayezid bu hususta çekmiştir kırk yıl çile. Nefsi ne istediyse hiçbirini yapmadı. Bütün bunlara rağmen ona bir engel vardı. Kırık bir ibrik idi ona çok engel olan, bir de yamalı hırka, tüm yolları tıkayan. Bunlar terk edilince Bayezid buldu huzur, dünyaya meyledenler. Acep nasıl kurtulur? Tabuttan yükselen ses Vefat edici an o sultanlar sultanı, Müridinden çok kişi yanında olamadı. Musa ismindeki zat ona çok uzaklıktaydı. Gördüğü bir rüyadan epey şaşkınlıktaydı. Ona çok tesir etti gece gördüğü rüya tabir ettirmek için hemen koyuldu yola. Yolda iken öğrendi, ölmüş idi o sultan. Ondan ayrı kalmaya nasıl dayanır insan? Gönlü kırık, perişan o zat bistama geldi. Mahşeri kalabalık tüylerle ürpertti. Görülmemiş simalar, fakat nurlu çehreler bistama akın etmiş, bilinmeyen çehreler her birinin gözyaşı aktı Bayezid için. Mübarek kimselerdi, yoktu kalplerinde kin. Eller üstünde tabut, herkes kalktı ayağa. Sokulmak mümkün değil böyle bir topluluğa. Etti çok mücadele rüyayı gören Musa. Fakat heyhat olmadı, gidemedi tabuta. Yitirmedi asla o mücadele azmini. Kanter içerisinde tabuta yakın geldi. Çekilen meşakkatten rüya unutulmuştu. Musa adındaki zat iyice yorulmuştu. İtişip kakışmalar hızını kesemedi. Tabutun tam altında buluverdi kendini. Başını dayamıştı tabutun tam altına. Gözünden yaş akarak ediyordu çok dua. Hatırladı o zaman gördüğü rüyasını. Başı üstünde arşa dayamıştı başına. Tüyleri oldu diken, baştan başa sarsıldı. Tabuttaki Bayezid ona şöyle haykırdı. Ey Musa! Dinle beni. Dünkü gördüğün rüya, şu bulunduğun halin tabiridir gördün ya. Allah dedi, can verdi. Bayezid-i Bistami daima Allah derdi. Vefat anında bile Allah dedi can verdi. Vefat etmeden önce şöyle dua eyledi. Sana layık ibadet yapılamaz ebedi. Şimdiye dek gafletle ibadetler eyledim. Taat nasıl yapılır asla ben bilemedim. Ölüm hali gelmiştir. Durmuyor can kafeste. Huzur ve zikir hali bizlere ihsan eyle. Zikir ve huzur hali birden kapladı onu. Aşk ve vecd içerisinde teslim etti ruhunu. O 875 aylardan mayıs ayı doğduğu aynı yerde terk dünyayı. Bistan şehrinde hala kabri feyiz saçıyor. Onu ziyaret eden bunu Hemen Anlıyor Bistam Şehrinde Hala Kabri Feys Saçıyor Onu Ziyaret Eden Bunu Hemen Anlıyor Ne Mutlu Onu Bilen Ne Mutlu Onu Gören Onu Ziyaret Eden Olur Elbet Sevilen Bizim Gibi Gafiller Onu Göremez Asla İstifade Edemez Rüyada Bile Olsa Seviyoruz diyerek biz de yola çıkalım, sevenler kervanına birlikte katılalım. Şunu iyi bilelim, kişi sevdiği ile birlikte bulunacak cehennem ve cennette. Etrafımız karanlık, kapladı kalpleri kir, onu ziyaret eden mutlaka temizlenir.